السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفق فنعوه لله من شعور ومن سيئة عمالنا من يهبه لا فلا مطين له ومن يقلم فلا آذر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَنَشْهَدُ أَنَّ مُهَمَّدًا أَرْضُهُمْ فَرَسُرْهُمْ أما بعد سَيَا عِبَادَ الله إِتَّكُوا اللَّهِ وَيَطْرِغُوهُ إِنَّ اللَّهَ مَعَى لَذِينَ اتَّقَوْهُ وَلَذِينَ هُمْ مرسلون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجَيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ya me tukallebu unzurun fina fiyko wa la yale tanara ta'unaha wa qana rasulahu taqalu rabbana inna aqana sa'atana wa ibtibarana ta'aduna asadila rabbana antum mudafain min al'adab ban 66 67 68 ayetlerde, tene olarak şöyle buyurur. Yüzleri ateşte emdirip çevrildiği gün eyvah bize. Keşke Allah'a itaat etseydik. Peygamber'e itaat etseydik derler. Ey Rabbimiz biz deislerimize, büyüklerimize ve beylerimize itaat ettik. Onlara uyduk. Onlar da bizi yoldan saptırdılar derler. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmet değil rahmetinden <gülüyor> diye dua ederler. Evet. Sevgili kardeşler, okulların birinci dönemleri kapandı. Kısa bir tatilden sonra yine de eğitimler devam ediyor. Ama çocuklarımızın ne yönüyle nasıl bir eğitime davet tutulduğunu katil aşamasında da, eğitim aşamasında da pek ciddi manada muhasebeye tabi tutmuyoruz. Onların ahiretlerini dünyada da bize bela mı yoksa göz aydınlığı mı olacaklarını pek fazla değerlendirmeye tabi tutmuyoruz. Ya da tutmuş olsak da yapacağımız pek bir şey olmadığını değerlendirip herkes gibi uygun kalabalığı diyor ve geleceğimizi çocuklarımızı düzenin kurbanı haline getiriyoruz. Daha önce örnek verdim mi bilmiyorum ama bir tavuğun efendim, bir kedinin yavrularına zarar verme ihtimali olduğundan dolayı bir insanın bile üzerine nasıl atıldıklarını, yavrularını korumak için, nasıl kendilerini feda etmeye hazır olduklarını hemen hepimiz biliriz. İnsanoğlu olarak kendi çocuklarımızı tehlikelerden korumak, dünyevi ve ukrevi felaketlerden onları muhafaza etmek için yedi kadar bir tavuk kadar olamadığımızı çoğunluk hesabıyla bir muhasebeye tabi tutalım, bir kıyaslama yapalım. Evet. Onlar zarar verme ihtimalini hesaba katarak kimlerin nasıl zarar vereceğini ihtimal dahilinde olduğu açısından her türlü tedbiri alırlarken biz zarar vereceklerin ellerine kendimiz, çocuklarımızı teslim edebiliyor. Onları kendi katillerinin, kendi gardiyanlarının kurtarıcı olduğu zannıyla onlara güvenebiliyoruz. Çocuklarımız birer televizyon çocuğu, birer telefon çocuğu oldu. Yani kaç yaşında olursa olsun, artık elektronik aletler olmadan günün hayatlarını geçiremiyorlar. Ellerinde kitap yerine, Kur'an yerine onlara faydalı olacak ilim ve ilfan verecek araçlar yerine dünyada da, ahirette de fayda yerine zarar getirecek hususları belki biz kendimiz onlara daha bebekliklerinden itibaren küçük menfaatleri olduğu için kendimiz alıştırabiliyoruz. Çocukların akılsız telefonlarla akıllı mı demem gerekiyor? Telefonlarla tanışma yaşı yaşı değil artık ayı oldu. Çocuk 3-5 aylıkken yaşına bile girmeden anne dayatıyor telefonu. Böyle olunca yemek yiyecek, böyle olunca dünyasını unutacak, topluluğunu unutacak, ihtiyaç olup olmadığını unutacak ve telefon niyetiyle ne dayatırsam alacak, kabul edecek. Evet. Kur'an-ı Kerim bazı faydaları olduğunu söyler, Hiçbir ve kumarın. Ama günahın faydalarından daha çok der ve o yüzden de yasaklar. Eyvallah. Telefonların da faydaları var. Bebeklere bile. Eklamlar çocuk filmleri falan diye onları ne yapabiliyor? Etkileyebiliyor. Ama nice Allah'ın haram kıldıkları da, dünyamızı mahvedecek hususlar da nice az faydaların içine gizlenen, çokça zararların arasında verilebiliyor. Zaten insana zehir verirlerken de bazı faydalı olacak, cazip gelecek içecekleri içine katarlar. Aynen onun gibi. Önce evet, çocuklarımızdan bahsediyorum, kurbanlardan yani doğduklarında dünyanın bizim olduğu göz aydınlığımız olacak dediğimiz giderek başımıza dünyada bile bela kesilen sözümüzü dinlemeyen efendim dünyada biz nice huzursuzluğumuza sebep olan çocuklarımızdan bahsediyorum. Hele ahirette bu gidişle bizim ahirette de yakamıza yapışacak olan Beni sen bu hale getirdin diye bizden davacı olacak olan çocuklarımızdan. Ah mümkün ki içinizden üç kişi, beş kişi hoca benden bahsetmiyor diyebilir. Üç beş kişi geçeceğini zannetmiyorum. Onlar da ne kadar haklılar onu da bilmiyorum. Yani hepimizin çocuklarından bahsediyor koca olsun, hacı olsun, dava adamı olsun. Küçükken tabii tatlı geliyor, hoş geliyor, güzel geliyor. Büyüdükçe İslam'ı bilinci veremediğimizden daha doğrusu vermek için ciddi manada gayret sarf etmediğimizden kaliteli ne demekse o kaliteli okullarda hep bir yarışa kalktığımızdan dolayı mümkün benim oğlum, benim kızım doktor oldu, mühendis oldu diye övündüğümüz halde içi bizi yakan evlatlarımızdan bahsediyorum. Kur'an boşuna demez. İntiham manasında birer fitne diye. İnnemâ evvâlikum ve evlâdıkum fitne. Muhakkak sizin mallarınızla, kazandığınız paralarla evlatlarınız da birer imtihan İmtihan meselesidir. Ve eşlerinizden, oğullarınızdan niceleri sizin için düşmandır. Korunun, sakının onlardan. Değer şükürler. Boşuna demez tabi ki. Para kazanan, zahmetlere katlanan, evet. hele İstanbul'da işe gidip gelmenin de bir iş olduğu için 10 saat, 12 saat koşturan insanların genellikle mazereti, ya kendim için değil, elbette çabuk çocuk var, onların geçimi için koşturuyorum diyerek bir gerekçe bulan insanların ki bu koşturmanın neticesinde çocukların zaten Allah'ın üzerine aldığı, kefil olduğu rızıklarına sebep olmanın dışında ne yaptığımızı sorduklarında vereceğimiz pek bir cevap yoktur. Yani çocukların nidelere önemlidir de gönülleri, kafaları hiç mi önemli değildir? Çocukların karnının doyması önemlidir de ibadetle, inançla, bilinçle diğer yönlerinin ihmal edilmesi ne anlamak gelir? Çocukların karındalığını doyururken onların temel gıda almalarını bekleriz, abur çuburdan kaçınmalarını isteriz, mikroplu gıdalar almasını, sağlıksız gıda almasını istemeyiz. Peki manevi gıdalar konusunda ne tür manevi yönüyle virüsler katılmıştır inançlarına, bilgilerine, kültürlerine onları hiç mi hiç önemsemiyiz. Mideye girenler önemlidir. Kafaya ve göğüne girenler hiç önemli değildir. Bu anlayışa göre. Halbuki mideye giren az sonra tuvalete gidecek. Zayi olup çıkacak çoğu. Vücutta kalan da kaldığı kadar hasar görecek. Ama inanç olarak, ahlak olarak, şuur olarak, kültür olarak onlara verilenler bizi de mahvedecek gerekli nesilleri de. Evet. Okullarda ahiret adına ne veriliyor? Ahirete nasıl hazırlanılıyor? Bilmiyorum. Siz ne kadar biliyorsunuz onu da bilmiyorum. Ama Dünyada bile faydalı olacak neler öğrenip öğrenmediklerini az çok hepimiz biliyoruz. Dünyada lazım ne, ne konuda neye lazım oluyor? Söz kelime eskiden sanat okullarından marangoz çıkardı, elektrik teknisyeni çıkardı. Şimdi sanat okulunda okuyan teknik meslek liseleri falan mı diyorlar ne? Oralarda okuyanlar ne kadar emek direni ne olduğunu bilmiyorlar sözde. İmamatın okullarında bir zamanlar imam çıkardı. Şimdi mezun bile çıkmıyor demeyelim, bile imam çıkıyor. Devletin iman kabul ettiği insanlar. Ama doğru dürüst Kur'an okuyan ne kadar çıkıyor? Ondan daha önemlisi doğru dürüst iman esaslarına sahip olan, dergi bilince sahip olan ne kadar çıkıyor? Herhalde takip ediyorsunuzdur. Okullarda uyuşturucu kullanma yaşı ortaokul yaşlarından daha alta ilkokul yaşlarına kadar indiğini bilmem bilir misiniz? Olan kız okullarda ahlaktan eğitimden tümüyle uzak yetiştiklerini haram helal bilincine hiç sahip olmadıklarını hayata Müslümanca bakabilecek hiçbir ciddi bir donanıma sahip olmadıklarını herhalde biliyoruz. Biliyoruz da netice olarak ne yapıyoruz, ne tür tektirler alıyoruz. Evet. Çocuklar bizim çocuklarımız olduğu halde Devlet bizden daha fazla çocuklarımıza sahiplik iddia ediyor. Hmm, televizyonu vesaireyi, telefonları da katarsak çocuklarımız üzerine biz ne kadar egemenlik, ne kadar onlara öğretmenlik, ne kadar onların üzerinde etkin bir rol üstlenebiliyoruz. Ama bunun yanında okullarda 5-6 saat işte televizyon telefon, bilgisayar, internet karşısında şu kadar saat çocukların her şeyini mahvedebiliyorlar. Bir bilgisayara bu bulaştığı zaman kolay kolay temizlenmiyor ve nice faydalı çalışmalara da engel oluyor. İşte bizim çocuklarımıza da nerelerden ne kadar virüsler sirayet ediyor ve onları düzeltmek, temizletmek için bile gayret sarf etmiyor. Dünya çocuklarımız için bu kadar zahmetlere katlandığımızı iddia ediyoruz. Tekrar edeyim, çocukların ne dünyası, ne ahireti bizim çalıştığımız zahmetlerle alakalı bilmetince oluşturacak düzeyde değil. Yani Allah verdiği emanetlerin sahibi olarak onları korumak, kollamak zorunda bizi tutarak bizden hesap soracak. Çocuklar da bizim değil aslında. Biz de bizim değiliz. Ona baktığımızda. Her şey Allah'a ait. Allah'ın mülkü. Eşlerimizle birer emanet, çocuklarımızla birer emanet bize ait olduğunu düşündüğümüz mallarımız, mülklerimiz, gözlerimiz, kulaklarımız, ellerimiz, ayaklarımız da birer emanet. Ve hepsinden hesaba çekileceğiz. Başkalarının problemlerini görebiliyoruz ama kendi problemlerimizi yeterince görmediğimizi düşünüyorum. Kendi evimizi önünü temizlesek başkaları da belki bizden biraz örnek alırlar. Cumartesi pazarları çocuklar ne yapar? Hadi başka bir okul var diye, dünya okul her şeyin mazereti gibi görüyoruz. Kaçınızın, kaç çocuğu var burada? Bir iki ufak çocukları saymıyorum. Neredeler onlar? Çok daha önemli bir yerdeler. Derslerden neredeler akşamları? Hadi gündüz şu var, bu var diyorsunuz. Yani kaybolduk gibi çocuklar var. bir yere tavsiye teşvik bile edemiyoruz, yönlendiremiyoruz, emre edemiyoruz. Ama onlar büyük ihtimalle bize emre ediyorlar veya edecekler. Yani. yani ciddi manada bir ihmal ve yanlıştan bahsediyorum. Ama bu ihmal ve yanlış bizim dünyadaki huzurumuza mümkün ahiretteki öbürümüze mani olacak mahiyette. Ne yapmak lazım? Evlerimizi yeniden birer okul haline getirmek lazım. Yeniden derken Peygamber'in hayatını kastederek, ashabın davranışını kastederek söylüyor. Hz. Aişe erkeklere de ders verecek, fetva ve içtihat yapabilecek müçvehide bir hanımdır. Hangi okulda okudu? Hangi eğitimleri aldı? Kim yetiştirmişti onu? Yine Ümmü Seleme annemiz benzer durumdaydı. Peygamberimiz onca iş arasında ümmetin onca problemlerine çözümün getirirken eşlerini, çocuklarını, torunlarını ihmal etmedi onları müçtehit haline getirecek seviye katettiler. Yani eşlerimiz bizim evimizde, bizim hanımımız olduklarında daha önceki seviyelerinden ne tür seviye katettiler? Bize dava arkadaşı olacak, bizimle ilmi meseleleri tartışacak, gündemi yorumlayacak hangi mesafe katettiler? Dava için bizimle birlikte nasıl, ne kadar koşturdular? Çocuklarımızı onlar eğitecek, onlar yetiştirecek. İyi de eşlerimizi kim yetiştirecek? Biz onları yetiştirmediysek, çocuklarımızı eğitmelerini nasıl, ne kadar bekleyebiliriz? Evet. Koca aynı zamanda hoca olmalı. Yani aile reisi olduğunu eşiyle, çocuklarıyla beraber namaz kılarken imamlık yaparak göstermeli, evde bir öğretmen olarak kendini göstermeli ve aile reisliğinin evinde İslam'ın hükümleriyle hükmederek, Allah'ın indirdiği hükümleri tatbik ederek, uygulayarak, ispat etmeli. Yoksa Maide suresindeki o 44'ten sonraki ayetler sadece Ankara'daki yöneticiler için inmiş değildir. Evi de yöneten insanlara da ihtiva eder. Evet. Yani bir aile oluşturmak aslında bir devlet kurmak gibidir. Üç kişilik, beş kişilik bir devlet. iki kişiden başlarsınız. O da bir devlettir. Ve orada da Allah'ın indirdiği hükümler uygulanmalıdır. Ama e, böyle bir gayret sarf eden, evini bir huzur yuvası haline getirmek için e, önce işin ehlimize ve çocuklarımıza İslam'ı her yönüyle e, edecekleri bir şuur veren ailelerimiz pek yok yasak savma kabilinden camilere Elif Bey öğretmeye göndeririz. İşimiz bitti zannederiz. Elif Bey öğretmekle İslam'ı sevdirmek, İslam'ı benimsetmek, yaşatmak arasında pek bir bağ yok. Evet. O işin belki olmasa da olabilecek en basit tarafı. Çocuklarımızı arkadaşlar önce terhit ehli birer Müslüman olarak yetiştirmek zorundayız. Kaliteli bir okul mesaileden geç onları. O kalitenin dünyada bile ne işe yaramadığınız biraz hayat tecrübesi olanlar bilirler. Allah bizden çocuklarımızı falan üniversitede okuyup okutup okutmadığımızdan önce mümin olarak yetiştirip yetiştirmeliğimizden hesaba çekecek. Onların ibadet halinde namazlı, niyazlı yapıp yatmadığımızdan hesaba çekecek. Evet, bizim gibi de değil. Bizden çok daha bilinçli bir şekilde yarının küfrüne, şirkine direnç gösterebilecek halde yetiştirmek zorundayız çocuklarımıza. Alternatif birçok aslında. Cumartesileri 3-5 Müslüman bir araya gelir, onlara yardımcı olacak bir hoca tutarlar herhangi birinin evinde eğitim yaparlar. En azından cumartesi günü 4-5 saate. Yeter mi diyeceksiniz, haftanın 5 günü İslam'dan uzak bir eğitim ve ahlak davranış şu tümüyle bertaraf edecek bir alternatif olur mu? O kadarını bile yapmayan insanlara ne demek lazım? Evet. Kendimiz çocuklarımızla ne kadar uğraşıyoruz, ne kadar ilgileniyoruz, evimizde ne kadar İslam'ı anlatan kitapları bir aile dersi olarak beraber işleyebiliyoruz. Bütün bunlar bizim aslında yapabileceğimiz ama kaldırabileceğimiz görevler olduğu halde savsakladığımız, önemsemediğimiz, ihmal ettiğimiz, sonra dünyada da, ahirette de cezasına razı olur gibi davrandığımız ciddi bir manevacım. Evet. Ümmetin çokluğuyla iftihar eden Peygamberimiz böyle gayri İslami şekilde yaşayan sokaktaki sürüyle iftihar etme durumunda değiller. Yani gerçekten onlar Resulullah'ın izinden giden bir ümmet olacak. Biz çocuklarımızı öyle yetiştireceğiz ve yarınki küfrede garip gelmiş olacak. Evet. Müslümanların çocuklarını maalesef, Müslümanlar kendimiz yetiştirme gücüne sahip değiliz. Bu zillet bizim için yeter artar bile. Ne yapmak zorundayız? Çocuklarımıza her şeyden önce sahip çıkmak. Allah'ın emaneti olarak görmek ve gücümüzün yettiği her alanda onları her şeyden önce min min bir şekilde iman eden, imanını hayatına geçiren bir insan olarak kendimiz yetiştireceğiz, başkasına yetiştireceğiz, yardım isteyeceğiz, yardım edeceğiz. Örelimiz bunlar. Buna rağmen Türk Biz 14 yaşla 18 yaş arası gençlere eğitim vermeye çalışıyoruz. Bütün Anadolu'dan İstanbul'dan topu topu 70 tane, 30 tane öğrenci zor buluyoruz. Müslümanlar dava adamı insanlar. Buradaki cemaat ve benzerleri çocuklarını daha kaliteli. Parantel içinde kocaman milan var. Okullara gönderip daha kaliteli insan yetiştirmeye çalışıyorlar. O kalitelerin hesapları kendilerinden mutlaka dünyada da soruluyor. Eyvallah. Tekrar edeyim. Evlatlarımız bize emanet olarak verilmiş. Onlarla onları cehennem ateşinden korumakla, dünyevi ateşlerden korumakla görevliyiz. Ama bu görevi bir tavuk kadar, bir teri kadar yapmadığımızı düşünüyoruz. Yaptığımızı ispat ederseniz önce kendimiz ve çocuklarımız kurtulur. Evet. Bizim nesillerimizi bizim elimizden alıyorlar. Kendi dinimize karşı, kendimize karşı mücadele edecek halini söylüyorlar. Biz de bu oyunların birer figüranı oluyoruz. Evet. Tekrar edeyim. Çocuklarımıza sahip çıkmazsak neye, ne kadar, nasıl başka şeye sahip çıkabiliriz? Bu konuda konuda Yeterince gayret gösterdiğimizi, yardımlaştığımızı, cemaat olarak veya grup olarak bir şeyler yapmaya gayret ettiğimizi zannetmiyoruz. Bu suç bize dünya olarak da yeter. Çünkü ahiret haberi olarak da yeter. Rabbim nesillerimizi kurtarmak için Kendimizi de bu vesileyle e, hesaptan çocuklarımız yüzünden azap görmekten kurtulmak için e, yeterince gayret eden, ellerimizi de e, ihlal etmeye çalışan şuurlu müdünlerden eylesin inşallah. Ala inna ahsanihi al